Merhabalar, açık halde 95.0, Gürültü ve Duman, ben Volkan Terzul, yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı, iyi akşamlar. Merhabalar, ben Can Tutu. Geçtiğimiz haftalarda Ornet Kolm'un üzerine hep konuştuk. Gürültü ve Duman'ın başından beri bu beşinci programını sanıyorum. Ornet Kolman'la devam edeceğiz. Fakat Ornet Kolm'una kısa bir ara vereceğiz. Ornet Kolm'unda 1958'de kaydını dinlediğimiz ilk programda sanıyorum 3 Kasım tarihli programımızda Dinlemiştik. Paul Blay piyano çalıyordu. Ona bir kulak vereceğiz. Ama Şevket, Paul ile ilgili sen bir şeyler söylemek istersin. Söz sende abi. Paul Blay, uh, underrated diye bileceğimiz bir piyanist olduğunu düşünüyorum. Bence Keith Jarrett kadar önemli. Hatta daha eskiye dayandığı için bir bakıma etkilemiş bile olabilir uh, Keith Jarrett'ı. Diyeceğim şu, uh, Paul Blay yani bugün... Yaşayan hiçbir piyanistin çalış stilinin Paul Bley'in ki kadar kolay tanınmadığı yönünde genel bir kanı var. Yani çok kolay tanınabilir bir stili var. Ama 1953'ten bu yana albüm yapan birisi Paul Bley. Onun bir taraftan da stilini böyle çok tanımamak zor. Çünkü sürekli yeni şeyler deniyor. Mesela synthesizer'ı cazda kullanan ilk müzisyenlerden bir tanesi. İlk özgür cazcılar arasında anılıyor. Ee, çok kısa eklemek isterim. Tabii. Cazın özgürleştiği, hani bizim bildiğimiz işte konuştuğumuz Ornette Coleman döneminin yanında, Ornette Coleman'dan belki 7-8 sene öncesinde ilk özgür caz akımı adı altında olmasa bile, daha sonrasında bunun kaynağı olarak temsil edilen Tristan ve ekolüne yakın bir kariyer başlangıcı da var Paul Blay'in. Kendi silah arkadaşları Dev Burel. Ve Burton Green'le beraber. Buyur abi. Lafa ağzımdan aldın Can. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ya Paul Bey aslında analiz etmek de kolay. Çünkü ya solo çalıyor albümlerinde ya da sayısı 3-4 kişiyi geçmeyen grupları tercih ediyor. Dolayısıyla yani sessizliğe de önem veren müzisyenlerle çalıştığı için her müzisyenin çalışının tane tane duyulabilecek kayıtlar gerçekleşiyor. Böyle her döneminde bu... Annette Peacock'la yaptığı dönemde de, müzik yaptığı dönemde de, işte Ornette Coleman'la yaptığı dönemde de. Bunun biraz piyanodaki yani stilini biraz analiz ettiğimizde vurgulama şekli diğer piyanistlerden çok farklı. Yani garip bir şekilde muğlak diminuendo efektlerini tercih ediyor. Böyle sıkı ve gergin bir şekilde akorları uzun uzun tınatmayı seviyor ve aynı zamanda Seyrek bir biçimde böyle sağ el figürleri, sankoplu ve zor tartımlar çalıyor. Yani solo çaldığında vuruşların üzerindeki notaların sürelerini aşama aşama uzatarak böyle dramatik bir etki yaratıyor. Bu da ya bir dili de çok farklı. Dediğim gibi az önce Can Lenit Restano ekolünden gelme. Dolayısıyla yani bibopa alternatif oluşturan bir dili var. Çünkü 1940'larda hani iki ekol vardı. Charlie Parker daha etkiliydi, daha çok kişi Charlie Parker'ı takip ediyordu ama bir kısım da Lenny Tristano ekolünden gelme Kanadalı bir müzisyen 1932'de doğdu ve piyanoyu işte 7 yaşında falan çalmaya başladı. Konservatuarlı, McGill Konservatuarında eğitim görüyor ve müzikal eğitimini de Juliet'te sürdürüyor. İşte o dönemde 1950'lerin başında Roy Eldridge, Ben Webster, Sonny Rollins ve Charlie Parker gibi müzisyenlerle çalma şansı yakalıyor. Ama az önce senin de söylediğin gibi Can, o aynı yıllarda sık sık Lenny Tristanu'nun evine gidiyor. Ve bir takım müzikal kavramlar ve fikirler konusunda ondan faydalanıyor. Ve 1949 yılında tarihin, bu çok önemlidir, ilk özgür jazz kaydını gerçekleştirmişseyle bilinen Tristanu'nun play'inin Blaine pardon deneysel bir müzisyenin dönüşmesinde baş etken olduğu düşünülüyor. Yani Paul Blaine daha önce birçok klasik bebop grubunda çalmış olsa da kariyerinin başlarında hem Ornette Coleman'la hem de Jimmy Jufre ve Steve Swallow'la yaptığı kurucu. kayıtlar tamamen şey yani özgür cazı hep böyle özgür cazı hep şey olarak dinledik yüksek tansiyonlu yüksek tempolu, enerji dolu, hiç dinmeyen bir yani alev topu gibi bir şey. Paul Bley özgür cazın hani bir oda müziği tadında yapılabileceğini de gösteren albümler kaydetti diye ben şimdilik sözü size bırakayım ya da müziğe bırakayım. Ben, ben bu konuya ilişkin Paul Bley ile ilgili olarak düşüncelerim de şudur. İşte zamanında klasik müzik bestecileri ciddi doğaşarlarmış. Mozart'ın ya da Beethoven'ın ve hatta Chopin'in ne kadar büyük doğaşamacı olduklarını hep duyarız, okuruz. Polvin'in de doğaşlamasında ya da o solo piyano çalışmalarında özellikle ya da ne bileyim ostinato tutulduğu işte kontrbasla o senin söylediğin gibi oda müziği şeklinde icralarında hep ben açıkça onu yani klasik müzikle özgür caz müziğinin buluştuğu nokta olarak hep algıladım. Bu benim son derece özner görüşüm. Ama Paul Blaine hakikaten özellikle o Anet Peacock besteleri çalarken özellikle 1990'lı yıllardaki o Franz Kogelmann'la birlikte yaptığı çalışmaları dinlerken hep bunu izledim, dinledim. Ama bir yandan da hani caz tarihinin ayaklı kütüphanelerinden birisiymiş gibi geliyor gerçekten de. Yani 1950'li yıllardan itibaren Özgür Caz sahnesinin çıkışından daha önce başlayan bir süreçle birlikte işte Mingus'la, Steve ile, Sam Rivers'la birlikte çaldığını eğer düşünürsek, Ornette Coleman'la birlikte çaldığını düşünürsek hakikaten insanın tüyleri gerçekten diken diken oluyor Paul Blay'in. Bu <Gülüyor> üzerindeki o geleneği taşıyarak ve... Klasik müzik vari bir yaklaşımla caz müziğini senin söylediğin gibi o ateş topu olmaktan çıkartıp da hakikaten çok rahat, huzur içinde dinlemek ben bunu, huzur içinde dinlemeye doğru yöneltmesi o bağlamda hakikaten çok değer veriyorum ben Paul Blay'in o yaklaşımına. Bu, bu noktada bilmiyorum, çok kısa bir şey söyleyebilir mi? Annette Peacock? Hem de Carla Blay ile de alakalı her ikisi de evliydi. Hem Carla Blake, pianist, besteci Carla Blake, hem de besteci, işte, vokalist Annette Peacock. Blake her iki karısından da çok şey öğrendiğini söylüyor. Yani doğaçlama metodlarını ilginç tonal formasyonlar üzerine uyguluyor. Ve bu metot aslında Annette Peacock'ın yarattığı bir metot. Blake'in en belirgin özelliklerinden biri de kadanslardan böyle kaçınarak tonaliteyi bir şekilde hissettirmesi ve arada benim de çok hoşuma giden yani sanki böyle caz tarihini dinletiyormuş gibi bir şeyleri de var pasajları var böyle e, blues etkileri de var bir taraftan yani hem atonal müziği hem bluesu iç içe geçirmiş e, çok yönlü bir doğaçlama ustası olduğunu düşünüyorum ve düşünülüyordu. çok kısa bir bu. şeyler ekleyeyim mi esere geçmeden önce Lütfen. müsaadenizle İki şey daha doğrusu bunlardan biri, bu benim görüşüm, öznel görüş. Bir müzisyenin kendi kişiliğini ortaya koyan en önemli unsurlardan biri benim gözümde caz standartlarını nasıl yorumladığıdır. Yani herkes kendi bestesini zaten ayrı bir ekolle yazabilir yahut daha önceki e, kümülatif bilgilerini o eserde eserlerde ortaya dökebilir. Bir de tabii ki bizim dinlediğimiz müzisyenler uzun pratik süreçlerinden sonra özellikle 50-60'lı yıllarda kayıt endüstrisinin şimdiki gibi olmadığı dönemlerde bize eserlerini belli bir teknik yeterlik olgunlukla yansıtıyorlardı. Şimdi Paul Blay'ın ilk albüm var. İlginç bitiriyor, ilginç diyorum çünkü yani 1960'ların ilk yarısından sonra Paul Blay pek böyle gruplarla çalmadı. Paul Blay Piyano'da Charles Mingus. Kontribus'ta Art Blakey, Davul'da. Bir fantastik. Ve caz standartları çalıyorlar. İşte, like someone in love, I can't get started. Maybe Blevins'ta çalar. Ee, Santa Claus is coming to town. Eserleri çalışını dinlediğinizde Paul Blaine, şimdi ikinci argümana geleceğim. Volkan'da şerketli ikiniz de söylediğiniz hem klasik hem özgür caz duyumlarını elde ediyorum diye. Bakın 1960'ların ikinci yarısıyla beraber şekillenen hatta 60'ların ilk yarısında işte Gunter Hampel'in Alexander von Schlippenbach'ın bununla ilgili çok güzel örnek gösterilecek albümleri var ama özellikle 60'ların ikinci yarısında orta Avrupa'nın kaynadığı hem sosyokültürel süreç hem de müzikal karışıklık olumlu manada söylüyorum çok çok başka şeyler doğurmuş. Paul müziği de bu bireyler için örnek olacak bir müzik çünkü Paul Blay bunu 1950'lerde icra ediyor yani işte Kozisov Komedada yine adını hatırlayamıyorum bir bir başka Macar jazz piyanisti de Czech vibrafoncu ve piyanist Karal Verlebdi de Paul Blay'den etkilendiğini belirtilir çünkü hakikaten Chabano. içerisinde, içerisinde a, evet evet evet de evet, Chabados bıraksın albümleri var hatırladım ha. şimdi evet evet bu albümlerin yani bu müzisyenlerin yaklaşımıyla da bakıldığında aslında ikisinin başarılı bir sentezi olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Peki aslında Paul Blay'e daha fazla zaman ayırmamız gerekliliği ortaya çıktı bence bu konuşmalarımızdan. Bunu ileri evet. erteleyerek arkadaşlar Paul Blay'in bir Ornette Coleman programı çerçevesinde Ornette Coleman'ın bestesini seslendirdiği bir kayda Vereceğiz. Milano'da yapılmış bir kayıt bu arkadaşlar. Teatro Ciak ya da Siak e, Ciak yazılıyor. Milano'da e, 23 Mayıs 1979 tarihinde Onet Coleman bestesi Ramden'in seslendireceği Paul Blake'i solo piyanoda dinliyoruz. Blay'ı dinledik. Milano'da e, yapılmış bir kayıtlı bu. Ramlin, Ornette Coleman bestesini çaldı. 23 Mayıs 1979 tarihinde. Evet, Paul Blay'den sonra şimdi Ornette Coleman'a devam edeceğiz. Şevket, sen bir şeyler söylemek istiyordun. Lütfen söz sende. Daha önce yaptığımız programlarda Ornette Coleman'ın keman çaldığını, yer yer trompet çaldığını, hatta piyano çaldığını duyduk. Ondan sonra böyle bir bazı eleştiriler hep duyuyoruz. Hatta bir öğrencim de dinlemişti bir programı. Ya keman olmasa daha iyi olurdu. Keman çalmasını bilmiyor ki diyordu. Bununla buna ilişkin Cahin Berent'in jazz kitabı, muhteşem kitabı caz kitabında bir takım bir paragraf okumak istiyorum bununla ilgili. Şimdi diyor ki Ornette Coleman'ın trompet ve keman çalmayı öğrenmesi de bestenin doğaçlamaya göre öncelik taşıması ile ilişkilidir. Müziği bir bütünlük arz etmekti, ar arz etmelidir. Aslında en çok istediği bu müziğin oluşabilmesi için gerekli olan her şeyi kendi başına çalmaktır. Bir keresinde bir röportajda bütün sesleri playback yöntemiyle kendi başına ard arda çalmayı çok istediğini söylemişti. Bu noktada Ornette'in yeni öğrendiği enstrümanları çalma biçimi konusunda ...bir değerlendirme yapılmalıdır. Kuşkusuz o yalnızca altı saksofonda mükemmel bir çalgıcıdır. Ancak keman ve trompet çalışındaki amatörlükten söz edildiğinde... ...işin özü gözden kaçmaktadır. Amatörlük kriterleri okul müziğinin profesyonelliğini temel alır. Oysa Ornette kemanı sol elle çalar... ...ve buna rağmen sağ elle çalıyormuş gibi akor eder. Kemanı çalmaz... Aleti dairesel hareketlerle vurur ya da gıcırtıdır. İstediği şey bir nota çalmak değil, aynı anda olabildiği kadar çok teli tınlatarak bir sound elde etmektir. Ornett Coleman'ın da yerleşik kemandan geriye kalan tek şey aletin dış görünüşüdür. Onu yeni keşfettiği kendine özgü bir şey gibi çalar ve bestesi için ihtiyaç duyduğu etkileri elde etmeyi hedefler. Söz konusu olabilecek tek kriter buradadır, başka yerde değil. Bu kriter ışığında bakıldığında Ornith'in keman çalışı mükemmeldir. Şimdi böyle aralarında işte modern caz müzisyenlerin aralarında işte Miles Davis'in, Benny Golson'ın olduğu Max Roach var mı bu şeyin içinde bilmiyorum. Çünkü Max Roach da böyle özgür caza kayıtları yapmış birisi. Çok bu, bu yönünü çok eleştirdiğini e, hep görüyoruz, okuyoruz. E, hatta ilk dinleyen de yani çalmasını bilmiyor, çok kötü çalıyor. Ya burada Joaín Berent bu az önce okumuş olduğum paragrafta e, şey diyor. Tekrar okuyayım. Amatörlük kriterleri okul müziğinin profesyonelliğini temel alır. Oysa Ornette Kema, Ornét Coleman e, başka bir şey hedefliyor. Yani bir sound çıkartmak istiyor. Bir ses havuzu oluşturmak istiyor. Bu da kompozisyonun bütünlüğüne hizmet eden bir unsur. Dolayısıyla onu hani <gülüyor> bir anlatımcıymış gibi dinlemekten ziyade e, nasıl diyeyim bir soyut dışa vurumcu gibi görüyorum ben o kemanı dinlediğimde. Şimdi bunu okuduktan sonra ben de aydınlandım biraz. Hani e, bir başka kulakla dinlemeye başladım. E, ve işte dinleyenler de denk gelirse Ornette Coleman'ın keman çalışını ya da trompet çalışını biraz daha bu e, bakış açısıyla dinlemeleri tavsiye olunur diyorum. Ya bu tartışma o kadar fazla yapılıyor ki sadece Ornette ile ilgili değil. Telonis Monk'un piyano çalışında da bu adamın tekniği yok diye eleştirmediler mi yıllarca? Çok Halbuki. fazla eleştirildi. Tahta parmak, çekiç parmak evet. olarak bir sürü olumsuz yorum yapıldı. Yani yapılabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Birisi benim haz aldığım müzik eseri için ya da müzisyenin çalımı için berbat, kötü, rezalet diyebilir. Bu da beni mesela rahatsız etmiyor. Estetiğin bu kadar geniş ve huzurlu algılanabilmesi bence estetiği var eden şey. O yüzden desinler. Hatta çok kişisel olacak ama ben kendi arkadaş çevremde de söylüyorum mesela. Arkadaşlar iyi müzik birdir Bakın caz dinleyin diyorum, gülüyorum, geçiyorum. Onlar da hani oğlum saçmalama diyorlar ama yani ben bunu böyle inanıyorum. Başkası farklı düşünsün. Gördüm ha. rahatsız. Hanım yani çeşitli kriterleri aslında vurmamak lazım diyorsun ama yine de e, yani bu adamların çalışında o teknikten yoksunluk ya da işte enstrüman hakim olamama gibi bir durum değil. Bambaşka bir şey söz konusu. Geleneği sırtlayıp az önce hani soyut ekspresyonist dedi ama soyut bile değil bence. Doğrudan ekspresyonist gibi algılıyorum ben. Yani biz EMM'in gitaristi Keith Rowe'u gitar çalmayı bilmiyor diye de suçlayabiliriz. Değil mi? Veya ya şimdi bu noktada Derek Beyli insanı yani Ya işte böyle Derek Beyli gibi tipleri, Telomüs Monka diyelim. Ele aldığımızda şu soru geliyor. Yani sanatta başarı kriteri nedir? Bence eğer biri içinde soyut olan bir şeyi somutlaştırabiliyorsa ve Herkes birbirine benzer ama içimizde min, yani binde bir olan özgün bir şey vardır. Onu dışa çıkartabilirse ve özgün bir ses dünyası yaratabildiyse başarılıdır. Ama çok Amerikan bir şey bu. Böyle ölçmek, işte yarışmalar hep Amerikan'ın kapitalizmin daha doğrusu dayattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mesela iyi tekniğe sahip olmak, birinci olmak. ...işte tanınmış olmak... ...zengin olmak falan... Evet, ...bunlar başarılı köylerim ama... Aynen. ...sanatla alakası olmayan şeyler bunlar... ...kapitalizmle ilgili olduğunu... ...düşünüyorum. Belki de Thomas ee, Monk'un Oscar Peterson'a karşı... ...bir öfke duyması da buradan geliyordu. Evet. Yani, hakikaten o Oscar Peterson'ı... ...ben hani hiçbir ayrıştırıcı... ...yani tabii çok iyi... ...iyi güzel çalıyor... ...cilalanmış bir şey gibi ben ben bana göre değil hani e... Hah, işte en sevdiğim en gerçekten söylenebilecek yorum bu bana göre değil şunu da diyebilirsin bana göre rezalet kötü olabilir bu ondan bir değer kaybettirmez sevenler adına senden de bir değer kaybettirmez zevk bu, bu bunu çok seviyorum işte bu dilediğimiz yorumu dilediğimiz şekilde aktarmayı seviyorum fakat o zaman da bazı referanslarımız yok oluyor can benim düşüncem bazı ya yani, o hani geçen hafta kullandığı bir terim vardı. Şevket'in çapalamak diye. Bir referans noktamızın da olması lazım. Ben bunu tabii ki teknik mükemmellik olarak göstermek istemiyorum. Ama bir kişinin anlatımcılığını, kendisini dışa vurmayı, kafasındakileri hissettiklerini anlattığını bir şekilde aslında tanımlamak da lazım. Bana göre deyince biraz fazla postmodern'e kayıyormuşuz gibi de gel gelmiyor değil açıkçası. O zaman her girelim, her zaman. Hı? Ama şöyle şimdi bana göre demek zaten benim bu zamana kadarki yaşam olaylarım, oluşturduğum şemalar, düşünceler, dinlediğim müzikler çerçevesinde onları referans alarak bana göre ya da bana göre değil demem. Tamam. Aslında bu benim kendi tamam. bilimlerimin estetik bir yansıması öyle tamam. ifade edeyim. Okey o zaman yani çiğ bir bana göre değil aslında tarihsel ve gereksiz bir bana göreden söylüyoruz. Tabii, zaman, ki, tamam. tabii ki. Tamam tamam tamam eyvallah. Peki. Müzik mi? Müzik. <gülüyor> müzik. Peki. 1971-11 Kasım tarihinde Almanya'da Köln'de, biz bu konserin bir parçasına kulak vermiştik ikinci programımızda. 10 Kasım tarihli programımızda. Burada daha uzun bir parçaya kulak vereceğiz şimdi. Yaklaşık 30 dakikalık. Ornette Coleman ve Drew Redman'ın saksafonları da dinleyeceğiz arkadaşlar. Charlie Hayden kontrol bas çalacak. Ed Blackwell double çalacak. Dikkat edin, az önce Ornette Coleman'ın hani keman ve trompetinden süt ama burada saksafon çalacak. Charlie Hayden'in uzun uzun bas solaları var burada. Çok zevkli. Evet, Körn'den 1971-11 Kasım Ornette Coleman'ın Quartet. Ornette Coleman Quartet dinledik. 1971-11 Kasım tarihi Almanya'da, Köln'de yapmış oldukları canlı bir kayıttan. Ornette Coleman ve Drew Redman, burada baba Redman, saksafonlarda yer aldı. Charlie Hayden'in kontrbasta, Ed Blackwell davullarda. Programı hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Ben Volkan Terzol, gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı, hoşçakalın. Ben Can Tutu, hoşçakalın.